Biri de Allah bütün bunları müminleri günahlarından temizlemek, kafirleri de mahvetmek için böyle yapar. Yoksa siz aranızdan cihat edenlere ve davası uğrunda sabredip direnenlere Allah'a Allah ortaya çıkarmadan cennete gireceğini mi zannettiniz? Sizden önceki müminlerin yaşadığı sıkıntıları çekmeden cennete gelebileceğini mi sandınız? Gireceğinizi mi sandınız? Onlar öyle yoksulluk ve dayanılmaz acılarla sarsıldılar ki Peygamber ve onunla birlikte iman edenler Allah'ın yardımı ne zaman dediler. Şunu iyi bilin ki Allah'ın yardımı yakındır. Bakara 214 Allah kafiri müminden ayırmadıkça müminleri şu içinde bulunduğunuz halde bırakmayacaktır. Ali İmran 149 Yoksa siz Cenab-ı Hak içinden İçinizden yet edenleri Allah'tan, Resulü'nden ve müminlerden başkasını dost edinmeyenleri ortaya çıkarmadıkça öyle kendi halinize bırakılacağınızı mı sandınız? Allah bütün yaptıklarınızdan haberdardır. Tövbe 16 İnsanlar imtihan edilmeden sadece iman ettik demekle de serbest bırakılacaklarını mı sandılar? Gerçek şu ki biz onlardan öncekileri de imtihan ettik. Allah doğru söylenleri ve yalancıları mutlaka birbirinden ayıracaktır. Ankevut 2-3 Gerçek şu ki içinizden cihat eden ve sabredenlere ayırt edince ve sözlerinizin doğruluğunu meydana çıkarıncaya kadar biz sizi sınamaya devam edeceğiz. Muhammed 31 Anı da olsun ki siz ölümle Karşılaşmadan önce şehit olarak ölmeyi istemiştiniz. O istediğiniz şeyi gözlerinizle gördüğünüz halde bakıp duruyorsunuz. O savaşı başlamadan önce, Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurmuştur. Düşmanla karşılaşıp savaşmayı temenni etmeyin. Allah'tan afiyet isteyin. Ama karşılaştığınız karşılaşırsanız sebat edin. Unutmayınız ki cennet kılıçların gölgesi altındadır. Buhari Müslüm Muhammed yalnızca bir peygamberdir. Ondan önce de pek çok peygamber gelip geçmiştir. Şayet o ölür veya öldürülürse eski dininize geri mi döneceksiniz? Kim İslam'ı bırakıp eski dinine dönerse Allah'a hiçbir zarar veremez. Allah ise şükredenlerin mükafatını verecektir. Bu ifade Hz. İsa için kullanılmıştır. Meryem oğlu Mesih sadece bir peygamberdir. Ondan önce de peygamberler gelip geçmişti. Maide 75 De ki, peygamberlerin iyi ki ben değilim. Ahkâf 9 İslam nimetinin kadrini bilerek sebat edenlerin. Allah'ın izni olmadan hiçbir canlı ölmez. Allah ölümün zamanını belirlemiştir. Kim yaptığı iş karşılığında bu dünyanın nimetlerini isterse, ona istediği dünyalığı veririz. Kim de ahiret nimetini isterse, ona da istediği nimetleri veririz. Biz şükredenlerin mükafatını vereceğiz. Rabbinizin sizi bağışlamasını isteyin ve ona tövbe edin. O da sizi belirlenmiş bir zamana kadar güzel bir şekilde yaşatsın ve erdemli kişilere, iyi davran, davranışlarının karşılığını versin. Eğer yüz çevirirseniz, büyük bir günün azabına uğramanızdan korkarım. Hud 3 Allah da sizin günahınızın bir kısmını bağışlasın ve belirlenmiş bir vakte kadar ceza vermek sizin sizi ertelesin. Allah'ın takdir ettiği ecel gelecek olursa asla ertelenmez. Keşke bunu bilseniz. Nuh 4 Bazıları Rabbimiz bize kısmetimizi dünyada ver der. Öyle kimselerin ahirette hiç nasibi yoktur. Kimi de Rabbimiz bize dünyada da iyilik ve güzellik ver. Ahirette de iyilik ve güzellik ver. Bizi cehennem azabından koru diye dua eder. Bakara 200-201 Öldükten sonra huzurumuza çıkarılacaklarına inanmayan dünya hayatından memnun olup onunla kendilerini avutan ve ayetlerimize ilgisiz kalanlara gelince kazandıkları günahlar yüzünden onların varacağı yer cehennemdir Yunus 7-8 Kim ahiret kazancını isterse biz onun kazancını arttırırız Dünya kazancını isteyene de ondan veririz fakat onun ahirette bir nasibi olmaz Şura 20 Nice peygamberlere Peygamberlerle birlikte pek çok Allah dostu savaştı. Onlar Allah yolunda başlarına gelen sıkıntılardan dolayı yılmadılar, gevşemediler, düşmana boyun eğmediler. Allah sabredenleri sever. Doğrusu peygamber olarak gönderdiğimiz kullarımız hakkında bizim geçmişte verdiğimiz şöyle bir söz vardır. Onlara mutlaka yardım erişecektir ve sonunda üstün gelen, Kesinlikle bizim ordumuz olacaktır. Saffat 171-173 Biz elçimize de iman edenlere de hem dünya hayatında hem de şahitlerin hazır bulunacağı kıyamet gününde yardım edeceğiz. Mümin 51 Allah'a ve Resulüne karşı çıkanlar en aşağılık kimseler arasındadır. Allah ben ve peygamberlerim. Üstün geleceğiz diye yazmıştır. Gerçekten de Allah karşı konulmaz kudret sahibi ve asla yenilmeyendir. Mücadele 20-21 Ashab-ı Kıbran Ashab-ı Kıram'dan Habbak İbni Eret radıyallahu anh şöyle demiştir. Hırkasını başının altına yastık yapmış, Kabe'nin gölgesinde dinlenirken Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme müşriklerden gördüğümüz işkencelerden şikayette bulunduk ve bize yardım dilemeyecek. Ve bize yardım dilemeyecek. Allah'a bizim için dua etmeyecek misiniz dedik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle cevap verdi. Önceki ümmetler içinde müminlerden yakalanıp çukurlara gömülen, sonra da vücudu bir testere ile başından aşağı ikiye biçilerek eti kemiği demir tırmıklarla tarananlar oldu. Fakat bütün bu yapılanların hiçbiri onları dinlerinden döndürmedi. Yemin ederim ki Allah mutlaka bu dini hakim kalacaktır. Öyle, öylesine ki yalnız başına bir attı Allah'tan ve sürüsüne kuş saldırmasından başka hiçbir şeyden endişe etmeksizin sana'dan Hadramut'a kadar emniyetle gidecektir. Ne var ki siz sabırsızlanıyorsunuz. Buhari, bu Davud. Söyledikleri sadece şuydu Ey Rabbimiz Günahlarımızı ve işlerimizdeki aşırılıkları bağışla Savaşta Ayaklarımızı kaydırma Kafirlere karşı bize zafer nasip et Böylece Allah da onlara Dünya nimetiyle Ahiret sevabının en güzelini verdi Çünkü Allah Güzel davrananları sever Allah'ın izni olmadan Hiçbir canlı ölmez Allah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 İmanlarını koruyarak salih amel yapmaya devam ederlerse, daha önce yiyip içtikleri şeylerden dolayı onlara bir günah yoktur. Yeter ki haram edilen şeylerden sakınmayı ve iman etmeyi bırakmasınlar. Sonra da bu yasaklardan daha çok sakınıp her zaman iyi şeyler yapsınlar. Allah iyilik eden ve işini güzel yapanları sever. Maide 93 Ey müminler! Kafirlere uyarsanız, onlar sizi dininizden çıkarıp tekrar kafirliğe döndürürler de mahvolup gidersiniz. Ey müminler! Eğer kitaptan bir grubu uyacak olursanız, onlar sizi imanınızdan vazgeçirip yeniden kafir yaparlar. Ali İmran 100 Sizin dostunuz ve yardımcınız yalnız Allah'tır. O yardım edenlerin en hayırlısıdır. Allah, iman edenlerin dostu.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 Allah'ın taraftarlarıdır. Maide 55-56 Allah'ın hiçbir zaman tapının masasına müsaade etmeyeceği putları ona ortak koşmuş olmaları yüzünden kafirlerin kalplerine korku salacağız. Onların varacakları yer cehennemdir. Zalimlerin barınacağı yer ne kötüdür. Ehli kitaptan kafir olanları ilk sürgünde yurtlarından çıkaran odur. Siz Onların çıkacağına ihtimal vermemiştiniz. Onlar da kalelerinin kendilerini Allah'a karşı koruyacağını sanmışlardı. Fakat Allah'ın azabı onlara hiç ummadıkları bir yerden geldi ve kalplerine korku saldı. Öyle ki evlerini kendi elleriyle ve müminlerin elleriyle yıkıyorlardı. Öyleyse ey görecek gözü olanlar bundan ibret alın. Haşr 2 Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur. Benden önce hiçbir peygambere verilmeyen beş özellik hep birden bana verildi. Bir aylık mesafeden düşmanların benden korkutulmak suretiyle bana yardım edildi. Yeryüzü benim için tertemiz kalındı ve namazgah yapıldı. Savaş ganimetleri bana helal kalındı. Şefaat etme yetkisi bana verildi. Daha önce bir peygamber sadece kendi kavmine gönderildi. Ben ise bütün insanlara gönderildim. Buhari, Müslüm. Allah size olan vaadini yerine getirdi. Siz o kafirleri Allah'ın izniyle yok etmek üzereydiniz. Ancak Allah size sevdiğiniz şeyi gösterince peygamberin emrine uyup uymama konusunda birbirinizle tartıştınız. Emre itaatsizlik ve ettiniz ve zayıfladınız. Kiminiz dünyayı kiminiz ahireti istiyordu. Sonra Allah sizi denemek için bozguna uğrattı ama o sonunda yine de sizi bağışladı. Zira Allah müminlere karşı pek lütufkardır. Allah'ın, Allah ancak Allah size sevdiğiniz şeyi gösterince peygamberin emrine uyup uymamayı konusunda birbirinizle tartıştınız. İtaatiyle zaferi ve savaş ganimetinden bahsetmektedir. resul Efendimiz Uhud'da vardığında Ordusunu dağı arkasına düşmanın karşısına alacak şekilde düzenledi. Ancak buradaki aynayı diye bilinen bir tepede düşmanın sızabileceği bir geçit vardı. Peygamber Efendimiz orada da Abdullah İbni Cübeyr komutasında 50 kişilik bir okçu bildiğini yerleştirdi ve onlara şu ta talimatı verdi. Oklarınız da bizi savunun. Sakın düşmanın arkamızdan gelmesine izin vermeyin. Yensek de yenilsek de hiçbir şekilde yerinizden ayrılmayın. Kuşların etlerimizi gagaladığını görseniz bile sakın yerinizi terk etmeyin. Buhari. Savaş başladıktan kısa süre bir süre sonra Müslümanlar düşmanı püskürtüp üstün duruma geçti ve onların geride bıraktığı ganim etleri toplamaya başladı. 7 veya 8'i dışında Peygamber Efendimizin kendilerine verdiği talimatı unutan komutanlarının uyarısını da kulak vermeyen Ayney tepesindeki Müslüman okçular... Ganimetten pay almak için nöbet yerlerini terk ettiler. Bunu gören düşman, bu geçitteki birkaç İslam askerini şehit ederek oraya hakim oldu. İslam ordusunu arkadan kuşattı ve mağlupken galip duruma geçti. Unutmayın ki Allah'ın elçisi arkanızdan size senirken, siz hiç kimseye bakmadan, Savaş meydanından kaçıp uzaklaşıyordunuz. Bunun üzerine Allah kaçırdığınız zaferin ve başınıza gelenlerin üzüntüsünü unutturmak üzere size peygamber emrine uymanın karşılığı olarak kader, keder üstüne keder verdi. Allah bütün yaptığınızdan haberdardır. Kaybettiklerinize üzülmeyin. Size verdiklerimizle de şımarmayın diye böyle yaptık. Hadit 23 Allah bütün yaptıklarınızdan haberdardır ifadesi. Maide 8, Tövbe 16, Nur 53, Mücadele 13, Haşr 18 ve Münafık'ın 11'de de geçmektedir. Sonra Allah bu kederin ardından size bir güven duygusu bazılarınızı kendinden geçiren bir uykulama hali indirdi. Bu arada bir kısım insan da kendi derdine düşmüş, Allah hakkında haksız bir şekilde cahile dönemine insanları gibi gerçek dışı şeyler düşünüyor ve bu konuda bizim fikrimiz mi sordular diyorlardı. Sen de onlara bütün karar ve yetki Allah'a aittir de. Onlar aslında sana açıklayamadıkları şeyleri içlerinde gizliyorlar ve kendi aralarında bizim bir tercih hakkımız olsaydı burada böyle öldürülmezdik diyorlardı. Sen de onlara şöyle de. Siz evlerinizde bir bile olsaydınız kendilerine ölüm takdir edilmiş olanlar düşüp ölecekleri yere mutlaka gideceklerdi. Allah bunları kalplerinizdeki samimiyeti denemek, gönüllerinizi şeytanın vesvesesinden temizlemek için yapmıştır. Allah kalplerde olanları çok iyi bilir. Yiğitliği ile ünlü sahabe Ebu Talha radıyallahu an o günkü hali şöyle anlatır. Uhud savaşının yapıldığı gün Uyuklayanlardan biri de bendim. Elimdeki kılıç yere düşüyor, uzanıp onu alıyorum. Tekrar elimden düşüyor, bir daha uzanıp alıyorum. Buhari. İşte Rabbiniz hakkındaki bu yanlış düşünceniz sizi helaka sürükledi ve böyle mahvolup gidenlerden oldunuz. Fussilet 23. O sırada düşman üstünüzden ve altınızdan size saldırmıştı da korkudan gözler kaymış, yürekler ağızlara gelmiş... Siz de Allah hakkında olmadık zanlara kapılmıştınız. Ahzab 10 Allah hakkında kötü zan besleyen münafık erkekleri ve münafık kadınları, müşrik erkek ve müşrik kadınları da cezalandırır. Kötülük kendi kapaşlarına gelsin. Allah onlara gazap etmiş, onları lanetlemiş ve onlar için cehennemi hazırlamıştır. Gidecek ne kötü bir yerdir orası. Feti 6 Allah'ın izni olmadan hiçbir canlı ölmez. Allah ölümün zamanını belirlemiştir. Ali İmran 145 Nerede olsanız ölüm sizi gelip bulur. İsterseniz sarp ve sağlam kalelerin içinde olun. Nisa 78 De ki eğer ölümden veya öldürülmekten kaçıyorsanız kaçmanın size bir faydası olmayacaktır. Çünkü dünya nimetlerinden pek kısa süre faydalanacaksınız. Ahzap 16. De ki, kaçıp durduğunuz ölüm mutlaka gelip sizi bulacaktır. Cuma 8. O göklerde ve yerde olanını da bilir, sizin gizlediğinizi ve açığa vurduğunuzu da. Allah kalplerde olan her şeyi bilir. Tegavun 4. Şüphesiz iki ordudan ordunun karşı karşıya geldiği gün aranızdan savaştan kaçanları, Yaptıkları bazı hatalar yüzünden şeytan yoldan çıkarmak istemişti. Allah onları affetmiştir. Şüphesiz Allah günahları çok bağışlayan, ceza vermekte acele davranmayandır. Ey iman edenler! Sizler seferde iken, ölen veya savaşırken şehit düşen kardeşleri hakkında, Yanımızda olsalar da ölmez ve öldürülmezler diyen kafirler gibi olmayın. Neticede bu düşünceyi Allah onların kalplerinde pişmanlık haline getirecektir. Dirilten de öldüren de Allah'tır. Allah yaptıklarınızı görmektedir. Bedir'de düşmanlarınıza verdiğiniz iki misli zarar, Uhud'da da kendi başınıza gelince bu nasıl oldu diye soruyordunuz öyle mi? De ki bunun sebebi sizsiniz. Şüphesiz Allah her şeye kadirdir. Ali İmran 165 İçinizden savaştan alıkoyanları ve kardeşlerine bize gelin diyenleri Allah biliyor. Zaten bunların pek azı savaşa gelir. Ahzab 18 Benim Rabbim can veren ve öldürendir. Bakara 258 Andolsun Allah yolunda öldürü öldürüseniz veya ölseniz de hiç şüphesiz Allah tarafından günahlarınızın bağışlanması ve O'nun size olan rahmeti kafirlerin topladıkları dünya malından çok daha hayırlıdır. Amdolsun ki ister rahat döşeğinizde ölün, ister şehit olun mutlaka Allah'ın huzurunda toplanacaksınız. Allah'ın senin kalbine koyduğu rahmet sayesinde onlara yumuşak davrandın. Şayet kaba, katı kalpli olsaydın insanlar etrafından dağılıp giderlerdi.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 Onların biatını kabul et ve onlar için Allah'tan af dile. Çünkü Allah çok bağışlayıcı, çok merhamet edicidir. Mümtehine 12 Onlar Rablerinin çağrısına uyarlar ve namazı gerektiği şekilde kılarlar. Aralarındaki işlerini danışarak yaparlar. Şura 38 Müminler sadece Allah'a tevekkül etsinler. ifadesi şu ayetlerde geçmektedir. Ali İmran 122 160. Maide 11. Tövbe 51. İbrahim 11. Mücadele 10. Tegabın 13. Mümin iseniz yalnız Allah'a tevekkül edin. Maide 23. Rabbiniz olan işte O'dur. Ondan başka ilah yoktur. O her şeyi yaratandır. Öyleyse O'na kulluk edin. Her şeyde kendisine güvenip dayanılan O'dur. En'am 102. Bütün bunlara rağmen onlar yine de sana inanmaktan yüz çevirseler de yüz çevirilirse de ki Allah bana yeter. Ondan başka ilah yoktur. Ben sadece ona tevekkül ettim. O muhteşem arşın sahibidir. Tevbe 129. Ben yalnız Allah'a tevekkül ettim. Yunus 71. Musa şöyle dedi. Ey kavmim eğer Allah'a iman ediyorsanız yalnız ona tevekkül edin. Gerçekten Müslüman iseniz Yunus 84 Benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a tevekkül ettim. Hud 56 Başarım Allah'ın yardımına bağlıdır. Ben ona tevekkül ettim ve yalnız ona yöneliyorum. Hud 88 Sen o ölümsüz hayat sahibi olan Allah'a tevekkül et. Furkan 58 Sen Allah'a tevekkül et. Vekil olarak Allah kafidir. Ahzab 3. Ben ona tevekkül ettim ve yalnız ona yöneliyorum. Şura 10. Kim Allah'a tevekkül ederse Allah ona yeter. Talak 3. Allah kendisinden başka ilah bulunmayan varlıktır. Müminler de yalnız Allah'a tevekkül etsinler. Tegabın 13. De ki o Rahmandır. Ona inandık ve ona tevekkül ettik. Mülk. 29. Peygamber Efendimiz de Allah'a tevekkül edenlerin hesapsız, azapsız bir şekilde cennete gireceklerini haber vermiş. Buhari Müslüm. Dualarında Allah'a tevekkül etmiş. Buhari Müslüm. Ashabına bunu tavsiye etmiş. Buhari Müslüm. Ve şöyle buyurmuştur. Eğer siz Allah'a gereği gibi tevekkül edip güvenseydiniz, allah Teala sabahları boş kursakla çıkıp, akşamları dolu kursakla dönen kuşları doyurduğu gibi sizi de rızıklandırırdı. Tirmizi İbn-i Ahmet bin Hanbel. Allah size yardım ederse hiçbir kuvvet sizi yenemez. Ama sizi yardımsız bırakırsa ondan başka sizi kim kurtarabilir? O halde inananlar yalnız Allah'a tevekkül etsin. Etsinler. Onlara yardım ettik de Üstün geldiler. Saffat 116 Ey iman edenler! Siz Allah'a yardım ederseniz, O da size yardım eder ve dayanma gücü verir. Muhammed 7 Allah, kendine yardım edenlerle elbette yardım edecektir. Çünkü Allah, karşı konulmaz kudret sahibi ve asla yenilmeyendir. Haç 40 Allah'a tevekkül etmeyle ilgili Olarak Ali İmral suresi 122 ve 159. ayetler ve bunların dipnotlarına bakılabilir.